Yedinci söz, şu kainatın mı muğlakını açan âmentü billahi ve billevmil ahir Allah'ın varlığına ve birliğine ve ahiret gününe iman ettim. Ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetdar iki tılsığımı müşkül küşah olduğunu ve sabır ile halıkına tevekkül ve iltica ve şükür ile resahatından sual ve dua ne kadar nafi ve kiryat gibi iki ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, ebedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnaktar bir bilet, bir zadı ahiret, bir nuru u kabir olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir zaman bir asker meydanı ve imtihanda, ker ve zarar devranında pek müthiş bir vaziyete düşer şöyle ki. Sağ ve sol iki tarafından dehşetli, derin iki yara ile yaralı ve arkasında cesim bir aslan, ona saldırmak için bekliyor gibi duruyor. Ve gözü önünde bir dar ağacı dikilmiş, bütün sevdiklerini asıp mahvediyor, onu da bekliyor. Hem bu haliyle beraber uzun bir yolculuğu var, nef O bir çare şu dehşet içinde, meyusane düşünürken, sağ ciyetinde hızır gibi bir hayırha nurani bir zat peyda olur, ona der. Meyus olma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Güzelce istimal etsen o aslan sana musukhar bir at olur. Hem o daracı sana keyif ve tenezzim için hoş bir salıncağa döner. Hem sana iki ilaç vereceğim. Güzelce istimal etsen o iki müteaffin yaraların ikinci iki güzel kokulu gülü Muhammedî ve Selam denilen latif çiçeğe inkılap ederler. Hem sana bir bilet vereceğim. Onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten bir parça tecrübe etti doğru olduğunu tasdik etti. Evet ben yani şu bir çare sait dahi bunu tasdik ederim. Çünkü biraz tecrübe ettim pek doğru gördüm. Bundan sonra birden gördü ki sol ciyetinden şeytan gibi de sas ayyaş aldatıcı bir adam. Çok ziynetler, süslü suretler, fanteziyeler, müskirler ile beraber olduğu halde geldi. Karşısında durdu. Ona dedi, hey arkadaş gel gel beraber işlet edip keyif edelim. Şu güzel kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemekleri yiyelim. Sual, ha ha nedir ağzında gizli okuyorsun? Cevap bir tılsın. Bırak şu anlaşılmaz işi. Hazır keyfimizi bozmayalım. Sual, ha şu ellerindeki nedir? Cevap, bir ilaç. At şunu, sağlamsın, neyin var? Alkış zamanıdır. Sual, ha şu beş nişanlı kağıt nedir? Cevap, bir bilet, bir tayinat senedi. Yırt bunları, şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazım der. Her bir desise ile onu ikna çalışır. Hatta o bir çare ona biraz meyveder. Evet, insan aldanır. Ben de öyle bir desası aldandım. Birden sağciyetinden rahat gibi bir ses gelir. Der sakın aldanma ve o tesasideki eğer arkamdaki aslanı öldürüp önümdeki dar ağacını kaldırıp sağ ve sonundaki yaraları def edip peşimdeki yolculuğu men edecek bir çaresenle varsa bulursan haydi yap göster görelim. Sonra de gel edelim yoksa sus eni sesem. Ta hazır gibi bu zat semavi dediğini desin. İşte, ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğünü ağlayan nefsim, bil, o bir çağrı asker ise sensin ve insandır. Ve o arsan ise eceldir. Ve o dar ağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki, gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise birisimiz iç rahatsız bir acz beşeri, diğeri elim nihayetsiz bir fakr insanidir Ve o nefiy ve yolculuk ise alem-i erbahtan, rahm-ı maderden, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahdan, haçirden, sırattan geçer bir uzun seferi imtihandır. Ve o iki tısım ise Cenab-ı Hakk'a iman ve ahirete imandır. Evet şu kutsi tısım ile ölüm, insanı mümini zindanı dünyadan dostan-ı cinana, huzur rahmana götüren bir musaffar at ve burak suretini alır. Onun içindir ki ölümün hakikatını gören kamil insanlar ölümü söylemişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Hem zeval ve firak, memat ve vefat ve dar ağacı olan mürur zaman o iman kılsımı ile saniy Zülcelal'in taze taze, renk renk, çeşit çeşit mucizatın akşını, havari kudretini, tecelliyat-ı rahmetini, kemal lezzetle seyir ve temaşaya vasıfe suretini alır. Evet, güneşin nurundaki renkleri gösteren aynaların tebeddül edip tazelenmesi ve sinema perdelerinin değişmesi daha hoş, daha güzel manzaralar teşkil eder. Ve o iki ilaç ise bir sabır ile tevekküldür. Halika'nın kudretine istinad, hikmetine itimattır, öyle mi? Evet, emrikün feyekuna malik bir sultan-ı cihana, aciz tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müthiş bir musibet karşısında... اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Biz Allah'ın kullarıyız. Yine O'na döneceğiz deyip ikminanı kalple Rabb-ı Rahim'ine itimat eder. Evet arif Billah acizden mehâfetullah'tan tenezzüz eder. Evet halfta lezzet vardır. Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse en leziz ve en tatlı haletin nedir? Belki diyecek Azimi, zaafımı anlayıp Validemin tatlı tokadından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir. Halbuki bütün validelerin şefkatleri ancak bir lem'ayı tecelli rahmettir. Onun içindir ki kamil insanlar acizde ve havfullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberri edip Allah'a acz ile sığınmışlar. Aciz ve havfu kendilerine şefaatçi yapmışlar. Diğer ilaç ise şükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rezzak Rahim'in rahmetine itimattır. Öyle mi? Evet bütün yeryüzünü bir sofrayı nimet eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın yanına koyan ve üstüne serpen bir Cevvâd Kerim'in misafirine fakr ve ihtiyaç nasıl elimde ve olabilir? Belki fakr ve ihtiyacı hoş bir iştaha suretini alır. İştaha gibi fakrın tezidine çalışır. Onun içindir ki, kamil insanlar fakir ile fakir etmişler. Sakın yanlış anlama, Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yoksa fakrını halka gösterip, dilencilik vaziyetini almak demek değildir. Ve o bilet, senet ise başta namaz olarak ve o bilet ve senet ise başta namaz olarak eda-i ve terci çabairdir. Öyle mi? Evet, bütün ehli ihtisaz ve müşahedenin ...ve bütün ehl ve keşfin ittifakıyla... ...o uzun ve karanlıklı ebedül abat yolunda... ...zat ve zahire, ışık ve burak, ...ancak Kur'an'ın evamirine intisal ...ve nevahisinden iştina bile elde edilebilir... ...yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet... ...o yolda beş para etmez... ...onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. İşte ey tembel nefsin, ...beş vakit namazı kılmak... ...yedi kebairi terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neticesi ve meyvesi ve faydası ne kadar çok mühim ve büyük olduğunu aklın varsa, bozulmamışsa anlarsın. Ve fısk ve sefahete seni teşvik eden şeytana ve o adama dersin. Eğer ölümü öldürüp, zevali dünyadan izale etmek ve azri ve fakri beşerden kaldırıp kabir kapısını kapamak faresi varsa söyle dinleyelim. Yoksa sus. Çaynak mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Hidayetiyle amel edelim ve onu bir dil zevan edelim. Evet söz odur ve ona derler. Hak olup, haktan gelip hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti meşheden odur. Allah'ım bana ver kulu bana bir nurul iman ve Kur'an. Allah'ım ağrına bir iftihar ile. ولا تفكّرنا بالاستغناء عنك، تبرّعنا إليك من حولنا لقوتنا، واتجّأنا إلى خولك لقوتك، تجّأنا من المتبكّلين عليك، ولا تكلنا إلى أنفسنا، واحفظنا بحفظك، وارحم وارحم المؤمنين والمؤمنات، فصلي وسلم على سيدنا محمد، عبدك ونبيك، صفيك وخليلك، وجمال منك وملك سيد. وأين إنايتك وشمس هدايتك ولسان هجتك ومثال رحمتك ونور خلقك وشرف موجوداتك وسراج وحدتك في كسة مخلوقاتك وكاشف طلصم كائناتك ودلال سوطنة ربوبيتك ومبلغ مرضياتك ومعرف كنز أسمائك ومؤلم إبادك وترجمان آياتك ومرآة جمال ربوبيتك ve medar şehidik ve ishadik ve habibi ve Resulü kellevi ve alihi ve sahbi ecmaîn ve ala ve ala ve ala ibadike Allah'ım kalbimiz iman ve Kur'an nuruyla nurlandır Allah'ım sana karşı fakrımızla bizden zengin kıl senden istina ile bize fakir düşürme. Biz kendi hal ve kuvvetimizden teberri edip senin hal ve kuvvetine iltica ettik. Sen de bizi sana tevekkül edenlerden eyle. Bizi nefsimize terk etme. Bizi hıfzınla koru. Bize ve erkek kadın, bütün müminlere rahmet et. Kulun, nebin, safiyyin, halilin, mülkünün cemali, mesluatının meliki ve sultanı. İnayetinin göz bebeği, hidayetinin güneşi, hüccetinin nisanı, rahmetinin misali, mahlukatının nuru, mevcudatının şerefi, mahlukatının kesreti içinde mahdetinin sıracı, kainatının tılsımının kâşiti, saltanat rububiyetinin dellalı, marziyatının mübelliği, esma iftanın hazinelerinin tarif edicisi, kullarının muallimi, ayetlerinin tercümanı, cemal rububiyetinin aynası senin görülüp gösterilmene vesile olan Habibin ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulün olan Efendimiz Muhammed'e bütün âl ve ashabına kardeşleri olan Nebi ve Resullere Melaiki i Mukarrebine ve salih kullarına salat ve selamet. Amin. Ah.